Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bar. <gülüyor> Kardeşlerim, bundan önce ibadet ve kabul edilme şartlarıyla ilgili bir ses kaydı yapmıştık. Ve devamında ibadet ile ilgili kaydımız olacak demiştik. bugün itibaren inşallah ibadet çeşitlerine girmeye çalışacağız. Bugünkü ilk ibadet çeşitimiz dua ve yardım isteme. Arapça yardım istemenin iki tane çeşidi var. İstigatı ve istiâne. Bunların ne olduğu kısaca tarif olarak görecek. İbadet çeşitlerinin birisi duadır. Dua içinde istek, korku, sevgi, sığınma, yalvarma, boyun eğme ve tazim barındıran her türlü istektir. Dua iki çeşittir. Bunlardan birisine... İbadet duası denir, diğerine istek duası denir. İbadet duası, allah Teala'nın vecihini, yüzünü isteyerek sevabını kazanmak ve cezasından kurtulmak için emrettiği hususları yerine getirmektir. Yani kişinin namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, zikir etmesi, tesbihat yapması gibi ibadetler, ibadet duası diye isimlendirilir. Bu hal diliyle duadır. Yani kişi yapılan amelin kabulünü, böylece Allah'a yaklaşmayı dilediğini ifade eder. İstek duası ise bir fayda sağlamak veya bir zararı önlemek gibi dua edene fayda sağlayacak şeyi istemektir. Ki bizim dilimizdeki ve kavrayışımızdaki dua istek duası diye isimlendirilir. Yani kişinin bir şeyi istiyor olması ve bunu allah Teala'ya yönlendirmesi bu isteğini, bu istek duasıdır. Farz ve nafile olmak üzere Allah'ın azabından kurtulmak veya sevabını kazanmak amacıyla yapılan işler ise ibadet duası diye isimlendirilir. Bu ikisi birbirleriyle ayrılmaz olup birbirlerini gerektirmektedir. İstigahate, Arapça bir kelime, yardım dilemek demek olup başa gelen sıkıntının giderilmesini istemektir. Çoğunlukla sıkıntılı olan kimse istigahatıda bulunur. İstiane diye bir kavram da var, o da gene yardım dilemektir. Ancak istigasiden daha geniş anlamlıdır. Alimler sadece Allah'ın güç yetirebileceği bir şeyde kalben ya da dille başkasına seslenip dua edenin veya ondan başkasından yardım dileyenin kelime-i şehadet getirse yahut namaz kılıp oruç tutsa ve hacca gitse bile müşrik olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Çünkü İslam kelime-i şehadet getirmeyi şad koşmakla beraber Allah'tan başkasına ibadet etmemeyle şart koşmuştur. Kelime-i şehadeti telaffuz edip dile getirerek Allah'tan başkasına ibadet eden gerçekte kelime-i şehadeti yerine getirmemiş olur. Çünkü Allah'tan başkasına dua etmek tevhidin aslına aykırıdır ve tümüyle tevhide ters düşer. Sadece Allah'ın güç yetirebileceği bir konuda başkasına dua etme, seslenme ve başkasından yardım talebinde bulunma başkasına yapılan bir ibadettir. Yani bu iş kime yapılırsa o kimseye ibadet ediliyor demektir. Bu ister şefaat talebinde bulunma veya fayda olma veya isterse de zararı önleme gibi hususlarda olsun durum aynıdır. Nitekim allah Teala Mü'min Suresi 60. Ayet şöyle buyuruyor. Ve gâle rabbukumun unî estecib lekum. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ben de size icabet edip kabul edeyim. İnne ladin yistikbirûn an ibadeti, sayed kulu ne cehenneme dahirin. Şüphesiz ki, bana ibadete karşı kibirlenenler aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Gene Rabımsı Teala Cen Suresi 18. Caire şöyle buyurmakta: "Ve ennel mesajı delillahi falat ed o me Allahı ehadı. Mezgitler şüphesiz ki Allah'a aittir. Öyleyse oralarda Allah ile beraber başka birine dua edip yalvarmayın. Sahih hadiste de Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-dua'u ve ibade yani dua ibadetin tek buyuruyor Ahmet bin Hanbel, Ebu Lavut, Tirmizi, İbn-i ve İlahir farklı kitaplarda. Dua, kardeşlerim, ibadetten en yücelerinden olan bir ibadettir. Bundan dolayı duada koşulan şirk, yasaklanan diğer ibadet türlerine koştan şirke göre en başta gelen bir şirk olmaktadır. Hatta doğada koştan şirk, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendilerine gönderildiği müşriklerin koşmuş olduğu şirkin en büyüğüdür. Zira onlar nebilere, salihlere ve meleklere dua ederlerdi. Onlara kendilerine Allah katma şifatesinde de yaklaşmaya çalışırlardı. Sıkıntılı anlarda dara düştüklerinde ise onlara ibadeti ve duayı terk ederler. ibadeti sadece Allah'a has surette yerine getirirler. Şirk koştukları varlıkları da unuturlardı. Allah azze ve celle onların başkasına dua etmiş şirklerini birçok ayette inkar edip reddetmiştir. Mesela onlardan birisi Ahkaf suresi 5 ve 6. ayetler. Memne ezenu mimmen yad'u min dunillahi mel la yastacibu lahu ila yevm al kıyameti hum an duaehim gafilun. Allah'tan başka kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek olan kimseleri çağırıp duran onlara dua denden daha sapık kim olabilir ki? Halbuki o kimseler bunların dua ve çağrılarından habersizdirler. Ve idha husira'n nasu kanu lahum i'ada bi Nitekim insanlar haş oldukları, toplandıkları gün ise onlar kendilerini çağırıp duranlara düşman olurlar ve onların kendilerine ibadet ede gelmelerini reddederler, inkar ederler. Araf suresi 191 ve 192. ayette ise şöyle buyurmakta, Rabbimiz, ''Eyüşrikune ma la yehlugu şey'e hum ''Yoksa onlar kendileri yaratılmış olan ve hiçbir şey yaratamayan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar? Öyle ay istati ona onlara ve la Halbuki onlar yani bu ibadet edilenler, dua edenlere de yardım edemezler. Kendilerine de yardım edemezler. Bu ayette Allah'ın dışında meleklere veya rasullere veya salihlere veya putlara dua eden müşrikler kınanmaktadır. Çünkü bu yaratılmışların hiçbirinde ne kendiler için ne de kendilerinden sonrakiler için yaratma, rızıklandırma ve yardım etme sıfatlarında olduğu gibi ibadeti hak edecek özellikler yoktur. Onlar sonradan yaratılmış mahluklardır. Durumu böyle olan varlık da büsbütün aciziyet içerisindedir. Nasıl kendisine ibadet edilen bir ilah konuları yükseltilebilir ki? Fatır Suresi 13-14. ayetlerde dedi Rabbimiz ve Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ min دُونِه۪ي ma يَمْلِكُونَ min قِتْم۪يرُ Allah'ın dışından dua ettiğiniz şeyler, ibadet ettiğiniz şeyler, bir çekirdek lifine dahi sahip değindirler. اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمَ وَلَوْسَمِعُوا مَسْتَجَابُوا Eğer onları çağırır, onlara dua ederseniz, sizin duanızı işitmezler. böyle ki işitseler bile size karşılık veremezler veya mana kıyamet ekfurluna ve kıyamet günü de sizin şirk koşmanızı inkar ederler reddederler velayne mükemmis lu habir bu gerçeği sana her şeyden haberi olan habirin benzeri gibi kimse haber veremez neml suresi 62. ayette de şöyle buyurmakta Emmen men yucibu'l muhtar izaa daa'ahu ve yakhşufu su'a ve Ey Allah, Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana, kendisine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıya gideren, sizi de yeryüzünün halifeleri yapan mı hayırlı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Haşa. Allah subhanehu ve teala darda kalanın, dualarını kabul edenin ve sıkıntıya giderenin, hayrı ulaştırmaya tek başına güç yeterenin sadece kendisi olduğunu bildirmiştir. Kim Allah'tan başka peygamberler veya evilyalar gibi makam ve mevkisi ne olursa olsun birilerini sıkıntılar giderme ve fayda elde etme hususlarında tesir olduğuna inanırsa putperest müşriklerin düşmüş olduğu şerke düşmüş olur. Allah Azze ve Celle değerli Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendisinden başkasına dua atmayı yasaklamıştır. Çünkü fayda ve zarar vermek Allah'tan başkasının sahip olmadığı bir tasarruftur. Nitekim bu Allahu Teala Yunus Suresi 106. ve 107. ayetlerde şöyle buyuruyor. وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ ma مَا لَا Allah'ın dışından sana bir faydası olmayan ve zararı da olmayan şeylere dua etme, onlara çağırma. فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكِ ذَمْ مِنَ zalimin. Şahit sen bunu yaparsan o takdirde sen zalimlerden yani şirk koşa mışıklardan olursun. Ve iyi mısız ki Allah bildirin fela kaşf alahu illahu. Şayet Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine ondan başka giderecek yoktur. Ve iyi yurit ki bir hayırın fela rad delif adli. Şayet Allah sana bir hayır dilerse onun fazlını keremini reddedip çevirecek kimse de yoktur. Yusii bu bhi meysha o min ibadih, ve hu lghafurul rahim. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve o, gafurdur. Yani, örtendir, bağışlayandır, rahimdir, esirgeyen, rahmet edendir. Tüm bunların neticesinde, yaratılmış kimselerden yardım istemek, ne zaman caiz olur, soru gelmektedir. Şöyle ki, görünen ve somut duyularla algılanabilen işlerde, yaratılmıştan yardım istemek için, üç şart gerekir. Bu üç şart olmaksızın yaratılmış kimseden yardım istemek caiz olmaz. Bu üç şarttan birincisi yardım istenen kimsenin yaşıyor olması, hayatta olması yani ölmüş olmaması. İkinci şart yardım istenen kimsenin yardımı istenen işe şeye güç yetirebilir olması. Onun gücünün yetebileceği bir şeyde ondan yardım istenebilir. Başka türlü istenmez. Ve üçüncü şart da Yardım istenilen kimsenin orada hazır bulunması, uzakta, bilinmez bir yerde veya sesini duymaz bir yerde bulunmaması. Yardım dilemek, çağırıp seslenmek ve yardıma çağırmak gibi durumların hepsinde bu şartlar geçerlidir. Bu şartlar olmadığı sürece mahlukattan, yaratılmıştan yardım istemek caiz olmaz. <gülüyor> Sübhane'llahi ve bihamdihi eşhadu en la <gülüyor> ilaha <gülüyor> illallah ve eşhadu enne Muhammeden abduhu ve